İyi günler efendim İyi günler Neye Karagöz'üm yine çalışma üzerindesin Yapıyoruz işte bir şeyler Hacı Ne yapıyorsun anlat bakalım Yaşlıyken yapılması gereken yüz şeyi hazırlıyorum Haydi Şimdi sevgili dinleyiciler Önceki programlarımızda Karagöz Orta yaştayken yapılması gereken yüz şeyden bahsetmişti ya Kara ee Karagöz'üm Nelermiş bakalım yapılması gerekenler Madde 1 Her otobüse binişte büyüklere yer verme hakkında konferans ver Konferansı ver, yerine otur. Aynen öyle. Madde iki. Yaşlıdır, duymaz, bize ayak uyduramaz diyenlere bastondur, serptir, bünyeye iyi gelir tekniğini uygula. Vay, keskin yöntem. Eyvallah. Madde üç. Apartmanda oturan komşuna çıkıp, yıllardır komşuyuz ama birbirimizi tanımıyoruz deyip çat kapı gir içeri. Yani Karaköz'üm çok yerinde bir madde. Yoksa başka türlü tanıyacağımız yok birbirimizi. Madde dört. ...tek başınayken bir bankta... ...diğer yalnız oturanın yanına git... ...bir banka iki kişi daha yaraşır de. De bakalım. De. Dedik bakalım. Madde beş. Kuyrukta beklerken al ağzına düdüğü... ...hizaya sok. Tek sıra, tek sıra. Madde altı. Bu maddenin ne olacağını merak et... ...bekle ve gör. Bu ne yahu? işte heyecan. Madde yedi... Markette yaptığın bir alışverişten sonra hesabı veresiye olarak yazmalarını iste. Ve bu ödeme şeklinin topluma olan faydalarından bahset. Vay be. Madde sekiz. minibüse bindiğinde kiminin parası, kiminin duası yazılı kağıdı göster ve yerine otur. <gülüyor> yani bir defaya mahsus uygulama olabilir. Evet evet. Madde dokuz. Boynuna çek kopardıysam... ...bir hayvan incittiysem... ...ve kalp kırdıysam... ...aşağıdaki numarayı ara şeklinde bir yazı az. Bak enteresan. Yoldan geçen birine... ...seni gözüm tuttu... ...onca yıllık tecrübelerimi seninle paylaşayım de. Ee, bak bu da güzel fikir. Tabii ya. Onca yenilmiş hayat kazıklarına karşı birilerini uyarmak lazım. Eyvallah. Nerede kaldık ha madde 10. Bir mağazaya girerek... Emekli maaşımla geçiniyorum. O yüzden bu kaza indirime gireceği gün almak üzere ayırtmak istiyorum de. Vay be bu da güzel fikir. Madde 11. Dikil trafik ışıkların oraya ve kırmızıda geçenleri tek ayak üzerinde beklet. Bak sen etkili bir ceza. Bir daha geçer mi hiç? Bir ayağa uyuşsun da görelim bakalım. Geçmez geçmez. işin diğer ucunda hıncımı almak da var. Sen bekliyorsun orada sap gibi. Oh vızır vızır geçiyor diğerleri. Doğru diyorsun Karagöz. Çok doğru. Madda 12, küfürlü konuşan gördüğünde cebinden kırmızı biberi çıkar ve ağızlarına sür. Vay vay vay vay vay vay. Yani kara gözüm bunu yapan ancak yaşından başından kotarır onu söyleyeyim bak. Biz de ona güveniyoruz zaten hacivat. Bu maddelerde geçen gün saydığım maddelerde gereken çeviklik yerine bükülen bel ve ağıran saçlar ön plandadır hacivat. Belli belli. Madda 13. İstersen burada keselim Karagöz'üm. Tüm maddelere zaten program yetmez. Ee, i̇yi. Hayır altıncı maddeyi de açıklayacaktım. Hani heyecan olsun diye <gülüyor> ama sonra sonra. Neyse efendim. Geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçül isan ettikse... Af -hola. Af -hola.